İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel Merhaba. Ya, günaydın efendim. Günaydın, Merhabalar. Ertesi. Günaydın. Mer Merhaba Özdeş, merhaba Feryal. E, bugün madem 14 Mart, e, Türkiye'de de tıp alanında çalışanların sorunları e, bugün daha böyle bir tartışılıyor, bir anma ve kutlama günü. O halde ben de bütün tıp emekçilerimizin gününü e, hiç değilse iki karikatürle kutlayarak e, başlamak istiyorum. İki karikatür armağan etmek istiyorum. E, karikatürlerden ilki Hilal Özcan'a ait. Ee, bu e, karikatürde bir e, doktoru hatta muhtemelen bir cerrah e, iş kıyafetleri içerisinde muayenehanesinde e, muayenesinin e, masasında çalışırken görüyoruz masasının başında. Ama drone bakışıyla. E, drone bakışı tabii tabii. E, yukarıdan odanın tepesinden bir bakış atmış e, Hilal Özcan. E, böylelikle e, doktorun masasının üzerindeki de bir, e, çok net bir şekilde seçebiliyoruz. Yani doktorumuz stetoskopunu e, masanın kenarına e, bırakmış. E, elinde eline geçirdiği yara bantlarıyla da e, panstman yapıyor. Türkçesini söyleyeceksek yani, doğrusunu söyleyeceksek e, onarım yapıyor aslında. Ne onarımı diye soracak olursanız karikatürü görmemiş olanlar Kırılmış bir e, vazonun üzerine yara bantları yapıştırarak bunları e, vazoyu onarmaya çalışıyor. Şimdi Hilal Özcan bu karikatürü için şöyle bir açıklama e, getirmiş. Aynen okuyorum. Japonların kintsukuroi e, sanatını yani kırılan eşyayı altınla onarmak sanatı diyor buna. E, ve bu sanatın felsefesini bu çizimimi tamamladıktan çok, son, çok sonradarı okumuştum diyor bekliyor eşyanın kusurunu e, altınla onararak eşyanın yaşanmışlığını kutsama hali yaşama tekrar tutunmamızı sağlamak için seçmediğimiz yaraları bedenimizdeki çatlakları onaran doktorlarımızı onore etmek için yılın bir günü de yetmez böyle e, kutlamış e, doktorları e, çok güzel bir benzetme yaparak Hilal Özcan. Aslında gerçekten de kinsu gibi diyorum ben daha kısa böyle, kinsukuroi yerine daha kolay oluyor. Altın ile birleştirme e, sanatı Yüzyıl, yüzlerce yıldır süre gelen bir e, Japon sanatı bu. Amacı da e, kırılan e, cam eşyaların, seramiklerin onarılması tekrar e, kullanılabilir hale getirilmesi, get, getirilmesi ise de e, derinliğinde yatan felsefe yaşama tekrar tut, tutulmak. Ee, bunu hastalarla gerçek, gerçekleştiren e, tıp emekçilerimize e, bir kez daha teşekkür ediyor ve şimdi de sözü bir tıp doktoruna aynı zamanda e, karikatürcü doktor dostumuz doktor dostumuz Kadir Doğruere e, bırakıyorum. Daha doğrusu sözü bırakamıyorum, bırakamıyorum çünkü e, doktor Kadir Doğruer'in çizdiği doktor konuşamıyor. O da ameliyat önlüğü içinde, o da Cerrah. aslında evet, Cerrah evet, şu anda evet. ameliyatta. Ameliyatta ve eline geçirdiği o ameliyat makası ve pensetiyle dikiş yapıyor. Ne dikiyor? Kendi ağzını dikiyor. Kadir Doğruer bu karikatürü geçen yıl 14 Mart'ta çizmişti. Yani tam bir yıl önce. Ve e, konuşmamak için e, ağzını dikmekte olan doktor karikatürünün üzerine de cerrah karikatürünün üzerine 14 Mart kutlu mu olsun diye bir not düşmüştü. E, bu mu tabi kutlu mu e, çok e, çok şey ifade ediyor aslında. Kadir Doğruer bu yıl ne çizmiş henüz göremedim ama e, muhtemelen bu ağzı dikişli cerrah bu kez de önlüğünün arkasına bir çift kanat dikmiş olabilir belki. Hani uçup gidiyor demek niyetine. <gülüyor> Türk e, doktorların beyin göçü e, geçtiğimiz hafta yeniden e, manşetlere taşındı. E, biraz önce de yani yaklaşık bir saat önce e, dinledim Selin Badur'un pro programında da bayağı sözü edildi. Ee, geçen hafta Cumhurbaşkanımız e, Erdoğan'dan da açıklama geldi. Yani doktorlar hakkındaki açıklaması kısaca şöyleydi. Ee, varsın gidiyorsa gitsinler. Evet. Ee, ben tıp çalışanlarımızın bir kez daha bayramlarını kutluyor. Ve e, hepimizi yakından ilgilendiren bambaşka bir konuya dezenformasyon konusuna geçmek istiyorum. Bugünkü karikatürlerimizin ana konusu bu çünkü. Ukrayna savaşı başladığından beri yalan yanlış haberlerin sayısı gerçekten de giderek artıyor artık. Neye inanıp inanmayacağımızı iyice şaşırdık. Yani demin de söz ettiniz bombalanmış hastane görüntüleri ne bileyim yok bu hastane eskimişti zaten yıkım halindeydi o yara bere içindeki insan görüntülerine mizansen diyenler, e, inananlar, inanmayanlar, herkes birbirine girmiş vaziyette. Tabii bunun e, tek nedeni savaş durumlarında daha da etkin hale e, getirilen dezenformasyon e, silahı. Hele ki iletişim bu kadar hızlıysa e, bu internet çağımızda dezenformasyon çok daha etkili oluyor. Şimdi... Karikatürü Kübalı grafik sanatçısı Ramses Morales Lacierdo çizdi. Tam bir durum tespiti aslında bu. Karikatürdeki havada bir savaş uçağını görüyoruz karikatürde. Bir savaş uçağı. Uçağın kanatlarında kızıl yıldızlar var ama aslında bu uçak herhangi bir devlete ait olabilir. Yani bu onun e, kimliğini belirtmiyor. E, bu uçak bombardıman uçağı. Altındaki kapaklarını açmış, e, bombalarını da aşağı boşaltmış. Bombalar ise e, bildiğimiz o patlayan bombalardan değil yani konvansiyonel bomba değil. Bunlar farklı kırmızı renkli e, bombalar. Yere e, doğru yaklaştıkça ortalığı tamamen böyle e, kırmızıya yani e, kana. Bir şekilde buluyorlar. E, bu karikatürcü Ramses'in bombaları e, fake, news, fake news yani yalan haberlere dönüşüyor e, aşağı düştükçe. E, fake news yazılarını okuyoruz üst üste biner, binmiş. E, bombardıman uçağının kapaklarının aşağı doğru yığında yalan haber saçılıyor. E, bunlar aşağıya düşünce de e, ortalık kıpkırmızı. Ee, kabrevan içinde kalıyor. Bundan daha iyi anlatılamazdı durum herhalde diyorum. Evet yani bayağı ağır bir ne deniyor dezenformasyon ya da onun da ötesinde aslında <gülüyor> bir durum. Dezenfektan temizleyemezsin. Evet. <gülüyor> Bu arada Putin de dezenformasyon için efendim enfodemi diye de bir adı var. Yani evet, enfodemi. Doğru. Yalan yangı, yalan bilgi salgını. pandemisi. Evet. Ee, Putin'e gelecek olursak o da tabii bu e, bu konuda elinden geleni e, ardına koymuyor tabii. tabii ee, fake news'la mücadele ediyor Putin. Ediyor işte şimdi ona <gülüyor> geleceğim. E, şimdi ona geleceğim. <gülüyor> E, fakat önce karikatür İsviçre'li karikatürcü P-I-T-C-H e, P -i -t -c -h, yani PİÇ diye okunuyor soyadı The Comment e, PİÇ diye imzalıyor e, Putin'i radyoda mikrofon başında çizmiş kulaklarında e, kulaklık, kulaklıkları gözlerini kısmış böyle tüm Rus halkına ve muhtemelen kendisini dinlemekte olan Rusya'nın ya yanlısı ayrı, a, o ayrılışı Ukraynalılara e, sesleniyor e, Mikrofon başında. Çok tanıdık bir seslenme bu. Good Morning Rusya diye bağırıyor. Good Morning Vietnam diye bir şey vardı. Bir film vardı. Biraz evet. ona göndermedi tabii William. bu. Pardon? Robin Williams. Evet, Robin Williams'ın oynadı. Evet. O da bir askeri radyodan sesleniyordu Vietnam'a. Good Morning Vietnam diye. Putin de Good Morning Rusya diye ses veriyor. Burası radyo Putin, halkın yegane bildiren sesi, bilgilendiren sesi. Evet. Şimdi yeterince reklam alıyor mudur bilemem ama dünyanın dört bir yanında çok sayıda dinleyicisinin olduğu kesin. Yani buna tanıklık da etmekteyim. E bu radyo ee... konuşmasını yaparken ellerinde de, ellerinden de kan damlıyor burada Putin'in. <gülüyor> öyle çizilmiş. Evet, evet. Kravatında kravat. da bir kuru kafa var. Evet. Kafa ve kanlı bir kravat sarkıyor. Evet, bütün bütün e, semboller kullanılmış yani. Arkada da bir e, Rusya bayrağı. E, gayet güzel. Siz de mikrofonun karşısında böyle mi oturuyorsunuz? Tamamen. <gülüyor> tek eksiği bu şeyin, e, karikatürün Z harfi yok. He. Evet. Herhangi bir yerde. Evet, biz de kullanıyoruz. <gülüyor> bakayım izimi <gülüyor> anlattım pek. Barada yeri ben... şey çok ilginç yani AM diye adlandırılan eski uzun dalga radyolara da geçiriyor. analog radyoya. Çünkü baltalıyorlar ya bu sahta böyle işte evet. radyoları filan susturuyorlar. Tamam Putin'in de karikatürde görüldüğü gibi BBC mesela BBC haber BBC News Web sitesi bloke, Rusya'da bloke edilince yani kaldırılınca engellenince BBC dünya servisini haber servisini kısa dalga radyodan günde dört saat boyunca vereceğini açıkladı. Böyle bir bu engellenemiyor ve kesilemiyor halka ulaşmasına daha iyi böyle de bir ilginç radyo haberi var. Son derece nostaljik eskiden dinlerdik yani kısa dalga'yı. Aynen öyle. E, fakat e, Putin e, bu, e, mesela şeyin Eko e, Moskivi'nin e, frekansını e, tamamen devralmış. Yani e, Radyo Sputnik e, onun 5 e, kanalını da e, kendine bağlamış. Ve e, oradan yayın yapıyor şu anda. Yani bu muhalif Eko e, değil mi? Eko Moskivi'ydi. E, evet. Muhalif Moskivi. Radyo. Moskova'nın evet, evet kapatılan o. Evet. Kapatılmadı ama. Kapatılmadı, devralmış şey. Geçti, Sputnik. Mi? Evet. Doş TV kapandı. Onlar hatta son yayınlarını da yaptılar. E, 15 yıl hapis cezası gelince tabii e, evet. ordu itibarsız itibarsızlaştırmak e, falan filan e, gereksizleriyle sahte haber paylaşımı. Pardon. Fakat e, bu arada da şeyi de izlediğinizde hatırlatmak isterim. yani Radyonun oldukça bu kurtuluş mücadelelerinde mesela Güney Afrika'da çok önemli rolü var. Bush Radio diye bir radyonun e, bu şeyden Hollanda'dan Prince Klaus ödülünü bizden çok önce al alan bir radyo vardı. Bush Radio. Evet. O da büyük bir mücadele vermişti apartheid'e karşı. Şimdi gerçekten radyo'nun e, işlevi yani bu konularda işlevi tartışılamaz yani çok etkin oluyor ama tersine de etkin olduğu e, durumlar var. Ruanda mesela, Rwanda katliamı. E, evet. e, o orada da radyo'nun e, rolü çok büyüktü. Öyle değil mi? Evet. evet. Yani e, radyo gerçekten çok etkin olabiliyor, özellikle savaş durumlarında falan. E, bence televizyondan da daha etkin. Hatta. Kesinlikle her yerden dinlenebiliyor ve. Çok kolay ulaşılabiliyor. Başka iş yaparken dinlenebiliyor. Yani anlatmakla bitmez tabii radyo. Evet, Ama evet. Ama büyük bir durum var. BBC bile geçince bayağı takip etmek lazım. Evet. Bu arada e, Rus te devlet televizyonu e, kendi vatandaşlarını tabii Ukrayna'nın işgalini desteklemeye falan ikna etmeye e, çalışıyor. Ve sürekli olarak Amerikan Fox News'tan, Tucker Carlson'un kliplerini yayınlıyormuş. Evet ya. Yani bu da çok enteresan. Ee, ben size söyleyeyim. ileride başkan adayı Amerika Birleşik Devletleri. <gülüyor> Ruslar tarafından da Amerika'da aklın sesi olarak rense ediliyormuş. <gülüyor> Değil mi? Nazizmiz zaten. Neonazizmiz sesi kendisi. Evet. Şimdi ben bunu geçen hafta yine Nick Anderson adlı karikatüristin paylaştığı bir karikatür sayesinde daha ayrıntılı bilgilerine ulaşıp öğrendim. Ee, Nick Anderson karikatürde Putin'i her zaman olduğu gibi yine belden yukarısı çıplak bir şekilde e, böyle boynundan sarkan altın zircirli açıyla elinde de bir e, megafonu tutarken görmekteyiz. Putin bu garikatürde gayet mutlu zira megafona doğru konuşması gerekmiyor. Megafon kendi yani hangi kerametle bilmiyorum ama kendi kendine dile gelmiş konuşuyor. Hem de nasıl bir konuşma bu? Ardına kadar açmış ağzını yummuş gözünü. Bu megafon dilini de iyice dışarı sarkıtarak böyle haykırıyor adeta bu megafonun ağzı tabii ki bir insan kafası şeklinde çizilmiş meraklısı için meraklısı varsa markasını da söyleyelim Tucker Kelston bu megafonun markası yani Fox TV'nin bu ünlü sunucusunu megafona döndürmüş karikatürcü Nick Anderson ki yine Rus televizyonu RT'ye göre Karson Amerika'daki en popüler kablolu televizyon şovuna sahipmiş ve görüşleri de Amerikalıların oy verme şeklini bayağı etkiliyormuş. Yani Özdeş haklısın. Ee, gelecek seçimler e, bayağı heyecanlı geçecek. Amerika'da. Yani, akla ben şey Mark Twain'in bir eski deyişini e, getiriyor. Yani geliyor hemen. Gazeteleri okuma, okumadığınızda bilgisizsiniz. Okurken de yanlış bilgilendiriyorsunuz diye bir e, sözü vardı. bir Deyişi vardı Mark Twain'ın. Yani gazete yerine buraya işte medyayı koyabiliriz rahatlıkla. Evet. Evet, kesinlikle Trump da zaten bir medya ünlüsü olarak ortaya Değil çıkmıştı. Mi? Yani kendisi evet. çok zengin birisi olmakla birlikte aslında popülerliğini show ne? programı evet. yaparak kazanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı da Zelenski de öyle aslında. O da bir dizi oyuncusuydu falan. Yani bunların artık televizyonun böyle bir rolü var. Evet çok büyük rolü var gerçekten parlatıyor e, bu kişileri. Fox News sayesinde e, Trump'ın seçildiğini gayet iyi biliyoruz. E, efendim hafta içinde e, değerli dostumuz Açık Radyo programcısı e, Güven Güzeldere'den hoş bir karikatür e, geldi. Aslında bu karikatür e, karikatürden ziyade açıklamalı bir kroki. E, zaten e, Güven Güzeldere'nin bu e, karikatürü alıntıladığı sitenin adı da e, Sketchplanations yani açıklamalı krokiler e, anlamına geliyor bir şekilde. Şimdi bu üç kareli e, karikatür e, krokide Aka Brandolini'nin e, bir kuramı şekiller vasıtasıyla anlatılıyor. E, şimdi Aka Brandolini kimdir diye soracak olursanız ben de bilmiyorum. E, kendisi hakkında İtalyan bir programcı olmasının dışında herhangi bir bilgiye ulaşamadım. Fakat belki de kendisinden çok daha ünlü olan kuramının adı Saçma Sapan Asimetri ilkesi. Ben öyle çevirdim. Bir itirazınız var mı Ömer Hocam? Yok. <gülüyor> Açıklaması da şöyle. Saçma sapanı çürütmek için gerekli olan enerji miktarı onu üretmek için gerekenden çok daha fazladır. Şimdi belki biraz karışık geliyor olabilir. Sketchplanations sitesi bu ilkeyi bizim için e, üç karikatür karesiyle çok daha anlaşılır kılıyor. Her üç karede e, iki kişi var ve bunlar e, oldukça basit e, fakat usta işi böyle çizgilerle çöp adamlar e, tarzında çizilmiş. E, karelerin bu üç karenin altında ise kırmızı renkte bir çaba ölçer bulunuyor. İlk karede Soldaki adam yürüyüp giderken, daha doğrusu yürüyüp gitmekte olan diğerine sesleniyor. Dur diyor, bahsevarım, ay peynirden yapılmıştır. Şimdi Dur, bu karenin... Durduruyor değil mi? Evet. Evet, durduruyor. Bahsevarım diyor, İddia ederim ki ay peynirden yapılmıştır. Bu karenin altındaki çaba ölçer bir tık ilerlemiş, sadece bir tık Yeşil. ilerlemiş. Yeşil. Evet. <gülüyor> Yeşilmiş. <gülüyor> şimdi ikinci kareye geçtiğimizde soldaki adam duruyor ve o ayın peynirden yapılmış olduğunu iddia eden e, kişiye e, bir izahatta bulunuyor. Diyor ki, bak şimdi spektrografik analiz ve yörünge hesaplamaları öyle olmadığını gösteriyor. Üstelik biz bir uza, uzay aracı yaptık, insanları oraya götürdük ve ayı yemediler. Bu karenin altındaki o yeşil çaba ölçer, e, tavan yapmış durumda. Sonuna kadar dayanmış, ilerlemiş. Evet. Üçüncü Çok ve artık. son harcanmış, evet. Evet, evet, bayağı bir çaba harcamış oluyor. Bu e, bilimsel araştırmayı e, izah attı, yapan e, kişi. Ve nihayet üçüncü ve son kareye geçiyoruz. Ee, soldaki adam e, çenesini tutuyor böyle ve şöyle bir cevap veriyor. Hmm, evet ama bence hala peynir. Şimdi bu karenin altında çaba ölçerden herhangi bir sinyal alınamıyor. Bence çökmüş olmalı artık. <gülüyor> Açıklamayı yapıp yüksek çaba harcayan kişi ise vah başına gelenler diye böyle e, kendi kafasını dövüyor. Ben bu kişinin neden dövündüğünü bir türlü anlayamadım. Ben de yani i̇nanın. Çünkü ben. Değil de. mi? Ben çocukluğumdan beri e, ayı Kars hep kaşarı. tekerlek şeklinde. Efendim? Kars kaşarı bence daha. Yok, ben kaşkaval <gülüyor> peynirine benzetirim. Ee, Balkan. <gülüyor> Zaten Neil Armstrong'un 1969'da böyle ayda yürümediği fotoğraf ve filmlerin NASA'nın e, Hollywood stüdyolarında çekildiği konusunda bir sürü iddia mevcut. Evet evet. Onlar evet. Hepsi... Yani, bugüne kadar bize ayın hangi malzemeden oluştuğuna dair herhangi inandırıcı bir açıklama yapıldı mı? Yok. Yok değil mi? Valla yani... ayın neyden, neyden yapıldığını bilmem de düz dünyacılar var. <gülüyor> uzaya uzaya He. çıkarıyorlar gene inanmıyorlar. Onlar tam bu şimdi, şimdi oraya geliyorum özdeş. Evet. Şimdi oraya geliyorum ve kanıt sunacağım sana. Kanıt sunacağım. Bundan böyle sen de inanacaksın. <gülüyor> Hadi bakalım. Osman Simanka, Küba asıllı, Brezilya'da yaşamanı sürdüren, e, çok ünlü bir karikatürcü ve kanıtı sunuyoruz. Yapmış olduğu Osman bilimsel araştırmaların ışığında Dünyamızın gerçek görüntüsünü çizmeyi başardı. Dünya aslında yuvarlak, evet. Fakat şöyle bir buçuk iki santim kalınlığında düz bir tepsi şeklinde, yani düz. Pizza gibi yani. Evet, bir, tam bir pizza gibi. Vay, ince bir pizza. De evet. inanın bana bu yaygın inanışın aksine bu e, bu pizza bir öküzün boynuzları üzerinde değil. Fakat Kafasının tepesi dümdüz olan şişman bir adamın elinde duruyor. Ve bu adamın tuhaf bir şekilde alnından yukarısı da düzleşmiş. Çünkü neden? Ee, neden? Kalınca bir ütüyle ütülüğün kafası. Ütü e, ısınmak için kendisine gereken enerjiyi yani elektriği adamın ağzına bağlı bir elektrik kablosu vasıtasıyla alıyor. Ve adamın kafası öyle ütüleniyor. Evet, ağzını prize takmış. Evet. Kızgün ütüyle ütülenen kafa giderek kızarmakta olan, e, giderek böyle kız, kızarmakta ve kızmakta olan çevreyi de ısıtıyor. Tamam mı Özdeş? Gerçeği öğrendik mi? Öğrendik. <gülüyor> Öğrendim, evet. Yani bu çizime e, umarım herhangi bir itiraz Dü yok. Dünya bizi bir te te te tepsiymiş. Pizza. FİZ'e tarzında, evet. Afiyet olsun, öğrenmişsin. Peki, e, savaşa gelecek olursak, ana konu çünkü e, gündem, savaş, dünyanın gündemi. E, İkinci Dünya Savaşı esnasında hep diyorum ya, karikatürcülerin böyle kullandıkları bir e, takım alegoriler vardı. Ve çok e, sevdikleri e, bir e, simge, bir sembolde. Savaş tanrısı Ares'ti. Uzun zamandır görülmüyordu. Yani gerçekten pek çok savaş e, yaşandı. E, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana e, pek çok sıcak savaş gördü dünyamız. Fakat karikatürcüler e, artık bu alegoriyi, bu e, savaş tanrılarını e, kullanmamayı e, tercih ediyorlardı. Hiç başvurmamışlardı. Ta ki bu savaşa kadar. Yani bu da düşündürücü aslında. Evet düşündürücü çünkü korkunç yani Irak'ta, Afganistan'da falan milyonların öldüğü savaşlarda oldu yani ve kullanılmadı. Vietnam savaşı hakeza, Afganistan Vietnam. öyle, evet, Afganistan. evet. evet. Afrika'da Afganistan. savaşlarda falan hiç bu Ares kullanılmadı. ...görüntüsel olarak ve bunu kullanan birkaç karikatürcü var. Bunlardan bir tanesi de Kevin Callagher. Yani çok ünlü, hemen hemen Amerikanın, İngiltere'nin pek çok dergisinde gazetesinde karikatürleri çıkan... ...kısaca Call diye imzalıyor. En son Baltimore Sun gazetesi için çizdi. Siyah-beyaz bir karikatür bu. Çok kasvetli bir karikatür. Bu karikatürün e, alt kısmında, karenin alt kısmında büyük bir kentin sokağında okuldan çıkmakta olan iki küçük çocuk görüyoruz. E, yürüyorlar ve aralarında da konuşurlarken konuşmalarına tanıklık ediyoruz. Şimdi e, sırtlarında da okul çantaları var. Bu iki minik öğrenciden biri diğerine e, okuldaki dersini anlatıyor. E, bugün diyor tarih dersinde tarihten hiç ders almadığımızı öğrendik. Şimdi, e, karikatür karanlık demiştim. Gerçekten de öyle. Çünkü binaların hemen üzerinde bulutların arasında o korkunç e, savaş aresi de görüyoruz. Bir elinde o e, Gürzü. Gürzü, evet. E, ve e, üzerinde de War in Europe. Avrupa'da savaş yazılı kalkanı diğer elinde. Gürcü böyle o çelik topuzu ileri geri sallayarak belinde de tırtıklı böyle uzun bir kılıcı var. Gerçekten korkunç bir görüntüsü var Ales'in. Ve dumanların alevlerin arasından Gürcü'nü şiddetle savurarak ilerliyor. Bakalım onu durdurmaya kimsenin Gürcü yetecek mi? Kafası da kafa Evet. Evet. Evet böyle bir karikatür. Kafası... Kafa kuru kafa evet dumanların evet. evet. içinde e, ilerliyor e, ne diyeyim yani e, böyle bir e, görüntü var ben dün akşam e, bir e, yazıştım e, eski bir dosttan İsviçre'de Lucarno'da e, oturuyor. Bir mail aldım, hiç anlam veremedim. E, nasılsınız diyor, işte ne yapıyorsunuz orada falan filan. Biz diyor üç haftalık e, nemale aldık, su e, e, şey ettik, stokladık falan filan. Çünkü e, yöneticilerimiz gerektiğinde sığınaklara falan gitmemiz gerektiğini söylüyor. Yani Avrupa'da da böyle bir hava var aslında. E, biz buna alıştık mı? Ne diyeceğim? yani Ben kendisine cevap verdim. E, Sınırlarımızı hatırlattım tekrar. Suriye ile Irak'la olan sınırlarımızı hatırlattım. Evet. E, Haslet Soyuz'un e, küçümeniyle bitirmek istiyorum bu hafta. E, Milliyet gazetesinde yıllanmış köşesinde hasletin o hiç büyümeyen e, minik tiplemelerinden biri olan kundaktaki küçü, küçümen e, küçümen e, karakteri. Dört karelik e, bu karikatüründe olup bitenlere Anlam vermekte zorlanıyor ki kafasına da minik bir huni geçirmiş. Şunları geçiriyor aklından. Savaşlara bakacak olursak insan akıllanması en zor yaratık diye düşünüyor küçük e, çocuk. Evet. Söyleyecek fazla bir şey yok yani. Yok. Evet söyleyecek bir şey var o da haftanın karikatürünü seçmek. Evet. Çok kolay değil ama ben osman Simanka'nın karikatüründen yani Düz dünya. <gülüyor> ee, ben bu karikatürü uzun zamandır saklıyordum. Böyle günü gelsin de e, konuşalım üzerinde diye. Bugünmüş e, katılıyorum. O zaman Gönlümden. ben itiraz edeyim. Fake News bombardımanı e, karikatürüne oy veriyorum. Evet münafıksın zaten biliyorum. Muhalifim muhalifim. Muhalif münafık neyse. Fake news bombardımanı. Olsun ikiye birleş kazandık. Demokrasi Kaybettim evet. Kaybettim. Demokratik yöntemlerle düz dünyacılar kazandı. Evet düz dünyacılar. Dünya düzdür. Ay kaşardır. Ay kaşardır. Ama şey kaşkabal kaşarı. Yok, Kars. <gülüyor> bu konuda e, anlaşmazlık çıktı. <gülüyor> İsviçre'liler de şey diyor ama, e, gravyer diyor. bize evet, ait peki. diyor. Peki bu tartışmayı daha sonra <gülüyor> bırakalım isterseniz. Haftaya şey devam yapalım. edelim, evet. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, yayınlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.